Musa kavmine ''Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini miras çıkılar. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.'' dedi.